Bitki çaylarını hepimiz içiyoruz. Bazen şifa niyetine, bazen de sadece sevdiğimiz için. Ihlamur, rezene, ada çayı, zencefil, hepsi mis kokulu, dinlendirici, şifa verici. Ama bitki çaylarını tüketirken dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Bitki çayları ile ilgili merak ettiklerimizi Üsküdar'ın en eski aktarlarından Hüseyin Ermiş'e soruyoruz. Ada çayı Olabildiği kadar yeşilimsi olacak. Yani son derece solmuş, rengini atmış olanlar makbul değildir. Ve bu ada çayını kullanırken de demleme usulüyle yapacağız. Yani kaynamış suya atacağız. 5-10 dakika bekleteceğiz. Süzeceğiz ve içeceğiz. İstenirse tatlandırılabilir. Ada çayını ve diğer bitkileri de öyledir. Mümkün olduğu kadar rutubetten uzak yerlerde muhafaza etmemiz lazım. Çok sıcaklarda ve buzdolabı gibi yerlerde bulundurmamamız gerekiyor. Ihlamur memleketimizde çok yerde bulunmaktadır ve halkımız genellikle kendisi toplamaktadır olan yerlerde. Yalnız dikkat edelim, gölgede kurutalım. Güneşte kurutulursa kararır ve ıhlamuru her şeyi olduğu gibi tam mevsiminde toplayalım. Çiçekleri tomurcuk halindeyken toplayalım. Ihlamuru yaparken de kesinlikle kaynatmayalım. Çok çok olsa 1-2 dakika kaynatılabilir. Daha fazla kaynatılırsa faydasını yok etmiş oluruz. Ihlamur taze olarak yeşilden geldiği için yeşilliğini tam yetirmemiş olacaktır. Yaprakları tamamen solmuş, adeta kurumuş, bir şeye yaramaz gibi görünümü bile güzel olmayan, parlak olmayan ıhlamurları almayınız. Hibisküs... Araplarca Kerkede diye bilinen bir adı da Mekke Gülü olarak bilinen bitki oldukça faydalıdır. C vitamini deposudur. Ödem atar, şekersiz içilirse şeker hastalarına son derece faydalıdır. Yazın soğuk olarak, meşrubat olarak da içilir ve tavsiye olunur.